وأحلو لقده من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Vallahu gafurur rahim. Sabaqallahu alazim. Ve belena resuluhu'n Nebi'l Haşimi'l Kerim. Ya ilah al alemin. Zahir ve batınımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, tezyinatından İdlalatından bizleri masum ve mahfuz eyle. Kıyamete kadar bu milleti din İslam'a kadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yav eyle. Amin bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz Müslümanlar. Mübarek Ramazan-ı Şerif son soluklarını alıp verirken, Rabbim burada size bir şeyler söyleme imkanını bana vahşeyledi. Sizin de benden bir şeyler dinleme imkanıyla karşı karşıya kaldığınızı yine onun bir lütfu olarak görüyoruz. Benden dinlediğiniz ve dinleyeceğiniz şeyler, Nevi şahsına mahsus, keyfiyete sahip, haiz şeyler değildir. Memleketimiz, bir baştan bir başa hak ve hakikate aşina, hak ve hakikate tercüman, binlerce hakikat aşıkı, hakikat eri insanla doludur. Benim söylemeyi kararlaştırdığım mevzuyu belki yüz defa sizin huzurunuza getirmişlerdir. Garip bu acip şeyler sizi anlatacak değilim. Belki sadece farklı bir şeye şahit olacaksınız, o da beyan farklılığı, ses tonu farklılığı, şurada sizin karşınızda görünüm farklılığı. Bunun da sizin için belki hayalinizde beslediğiniz şeyler itibariyle çarpıcı olup da Rabbimin nezdinde beni baş aşağı götürmesinden ona sığınırım. Habibi edibinin kendi karşısında daima için ona şerh ederken söylediği şu sözlerle mevizeme başlamak istiyorum. Allah'ım beni insanların nazarında büyük, kendi nazarında küçük eyleme diyordu. Asıl mesele Rabbin nazarında mizan ve teraziye gelme keyfiyetidir. Perdeyi gayb kalksa, mahiyeti sizin için münceli olsa Belki çok kötü bir duruma sahibim, belki beni dinlemek istemezsiniz, kaçarsınız. Rabbimin ketmettiği şeyi etmeden mana ve maksat mülaze etmiyorum. Onun için, bura böyle kapalı bir perde olarak devam etsin, cereyan etsin. Öbür alemde siz deyin ki, bunlar bize hak anlattı, tercüman oldular. Yolumuzu ve yönümüzü tayin ettik. Ve bu sayede cennete giriyoruz. Biz de deriz ki, ya Rabbi bunlar böyle zannettiler, hat yolu buldular. Bunların yüzü suyu hürmetine bizi de cennete ithal eyle. İşte aramızda, ahiret aleminde de şimdiden mutasavvar. Böyle bir tekâfül, böyle bir tesanüt, böyle bir dayanışma vardır. Rabbim omuz omuza, diz dize, göz göze ve gönül gönüle burada yaşasın. Bu arada da hammma'un olan bu ümmeti Muhammed olan peygamberlerinin sallallahu aleyhi ve sellem Hamd atlı sancağı altında böyle cehaş ve neşleyylesin. Ben bütün liyakatsızlığıma rağmen. Bu andelli biz inşan Fahrı Russül Muhammed Aleyhisselatuatu vesselam'ın sevgisini darmadalık olan gönüllerimize derman olarak bugün huzurunuza getirmek istiyorum. Muhammed'i i gönlün 3 asırdan beri kanayan yaramıza derman olacağı kanaatiyle sizin çok sevdiğiniz ve dilbesti olduğunuz ona gönül kaptırdığınız Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselamı huzurunuza getirmek istiyorum. Zikruhu kelmisk kullama zikerta yetadav onun mübarek anılması, adının, sanının anılması misk gibidir. Nerede anılırsa burcu burcu etrafı koku alır gider. O kanaatteyim ki, asrın insanımızı kokuşturmasına karşılık, onu dejenerasyona maruz bırakmasına karşılık, insanımızın düşüncede, tasavvurda ve fikirde teşeddüt araya düşmesine, saplanmasına karşılık, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam dirliğimizi ve birliğimizi yeniden canlandıracak. Onun eliyle Rabbim bize yeniden birlik lutfedecek ve biz yeniden onun etrafında bir kere daha toplanma ve bu muhteşem toplanışla arzı idare etme imkanını bulacağız. Muhammediyiz, bütün cihan duysun ve inşallah bunun hakkını da vereceğiz. Bir sahit üzerinde ittifak etmiş gönüller olarak küçük bir yerde adeta belli bir noktada odaklaşmış, toplanmış gönüllerin heyecanı olarak Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın etrafında toplanacağız. Aziz Müslüman geçmiş devirler dertlerine dermanı Hazreti Muhammed'de aradılar Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onda derdine derman arayan hiç haybete ve husrana uğramadı. O sultanın hazinelerine şeddi rihal yapan karbanlar kervanlar elleri boş dönmediler. Ellerindeki küçük kırbalar ve testilerle, onun kapısına böyle küçük hediyelerle giden kimseler, kervanların sırtında ağır ve büyük yüklerle, cevherlerle geriye döndüler. Asrımız bizi alabildiğine yoksul ve dilenci haline getirdi. Asrımız bizi yıktı ve yok etti, tüketti. Bu halimizle biz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a müracaat ediyoruz. Rabbimizin bize lütfettiği şeylerle Allah celle celaluhu buyuruyor ki: Peygamberle hususi mahiyette konuşmak istediğiniz zaman evvela sadaka takdim ediniz. Zira gelişi güzel ve Ulu orta O'nun huzuruna çıkılmaz. Peygamberin huzuruna çıkarken bir mahrem meselenizin şerhini onun huzuruna getirirken evvela bir hediye takdim edeceksiniz. Ve sonra Resul-i Ekrem'e hitap edeceksiniz. Enisi Celisinizle konuşma imkanını bulacaksınız. Yeniden kainatın fahrına müracaat ederken tabii ki bizim de hediyeler takdim etmemiz vehiyelerle huzuruna çıkmamız gerekiyor. Bunun için vereceğimiz şey, en kıymetli şey, İnşallah ona sadakatimizi hediye olarak vereceğiz. Yolunda asrın bütün yıkıcılığına, dalalet, küfür ve küfranına karşılık, Hz. Hubeyb, Hubeyb'in dizleri üzerine doğrulup da sonuna kadar sadıkım Ya Resulallah dediği gibi, sonuna kadar sadık olduğumuzu ifade etmek, Kainatın Efendisi'ne karşı konuşacağımız yirminci asrın en mühim meselesi, en mühim meseleyi necvaya getirmem, en mühim meseleyi meşverete ve muhavereye getirme gibi hayati bir mevzu. Bunun için Resul-ü Ekrem'e müracaat ederken, alınlarımızda onu ifade eden sadakatımızla ona müracaat edeceğiz. Binaenaleyh nesin bu istikamette hazırlanması, dirilmemizi süratlendirme bakımından çok mühimdir. Neslin bu duygu ve düşünce istikametinde yetiştirilmesi, dirilmemizi süratlendirmesi bakımından ehemmiyeti haizdir. Siz onun kafasına ilim koyabilirsiniz. Teknik bir dünya vadedebilirsiniz. Fezalarda raylar uzatıp üzerinde trolobüs veya da beyler yürütebilirsiniz ve yüzdürebilirsiniz. Gelecek nesillere bunu verebilirsiniz, vaat edebilirsiniz. Fakat inanın, gelecek nesillere vereceğiniz şeylerin en hora geçeni Hazreti Muhammed sevgisi olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim harap gönüllerimizi tamir edecek husus budur. Bizi hızlandıracak, arkadan itici bir unsur halinde, önden çekici bir unsur halinde, bize güç ve kuvvet verecek Muhammedi gönül sallallahu aleyhi ve sellem. Her vadide bin gedah, onun aşk ve vecdi içinde kendinden geçecek. Teknik ve sanayi buna, munzan, buna bağlı bunun lazımı olarak gelecek. Dünya Hazreti Muhammed'in sevgisi etrafında bambaşka bir şekilde yeniden teşekkül edecek. Yeni noktayı nazarlar, yeni bir içtimai coğrafya, Yeni eşya hadiselere bakış zaviyesi, Muhammedi dünyada insanlık kazanacak bunları, sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi peygamberini bileceksin, seninle çok yakından alakadar olan peygamberini bileceksin. Bu bilginin sana ne getireceği, ne vadettiği bellidir. Ama inan ki onu gerektiği gibi bilmezsen, o senin evinde efradi aileden bir fert halinde senin içine giremezse, onun getireceği şeylerden mahrum kalırsın. Onu sevecek ve aile efradın içinde ona da bir yer vereceksin. Onun hayal ve senin aile efradın arasında muttası dolaşıp duracak. Sofrada üç kişi aile efradı kaşık çalarken, dördüncü kaşık hayalinizde canlanacak, onu efendinizin elinde görmeye çalışacaksınız. Odanın kapısı kapanırken, ailelerinize halvete girerken, odanın içinde bir ikinci, üçüncü şahsın, bulunduğu endişesini veya sevincini de beraber içeriye alacaksınız. Efendi döşekte uzanırken, hanım da uzanırken, yer yer dimağlarında bir pırıltı halinde kendisini hissettiren, Hazreti Muhammed de burada oturuyor, düşüncesi tepeden tırnağa hissiyatınıza hakim olacak. Her eve ve her haneye girecek, bileceksiniz girecek, bahis mevzu edeceksiniz girecek, dilinizde birdi zeban edeceksiniz girecek, evde o kadar tekrar edecek, o kadar o i baladan bahsedeceksiniz ki, eve sizin tazim edeceğiniz giren her şahısta, Çocuklarınız Hazreti Muhammed'i göreceklerdir. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi büyükler, büyüklüklerini ve celallerini halkın kalbine kabul ettiren büyük sahabi, Muhakkak ki Medine'nin sokaklarından dolaşırken halk onlara tazim ediyordu. Ebubekir geçerken toplanıyorlardı radıyallahu anh, Ömer geçerken toplanıyorlardı. Ama o toplanmanın yanı başında, evlerin cumbalarından veya pencerelerinden dışarıya bakan çocukların da bir heyecanla belli bir duygunun tesiri altında bulunduğuna şahit oluyoruz. Beş yaşındaki, dört yaşındaki çocuk pencereden bakarken, Baba Hazreti Muhammed bu mu diyordu? Zira o katiyen inanmıştı ki, beşerin karşısında el pençe divan duracağı, kıyamete kadar el pençe divan duracağı bir tek fert vardır bir tek fani vardır, o da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hal onu tanıtmıştı, dil onu tanıtmıştı. Beşerin içine, tamamen beşerin içine giren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, gönüllerde de ses ve soluk haline gelmişti. Ümmetiyle gerçekten alakadar olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, asabından gerçek alakayı görüyordu. Yatarken benim ümmetim şöyle yazsın. Bu bana yaklaşmanın gereği. Gezerken benim ümmetim şöyle gelsin. Bu bana yaklaşmanın gereği. Konuşurken ümmetim şöyle konuşsun, Bu bana yaklaşmanın gereği. Yemeklerine sinek düşerse şöyle yapsın. Bu bana yaklaşmanın gereği. Sâir bütün hayata ait meselelerde öyle. Ümmetinin her şeyinin içine girmiş Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam. Su içerken soluk alıyordu, kaç defa? Bir suyu üç solukta içiyordu. Böyle su içmek Muhammed'iliktir sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bardağının, kasenin içine dahi giren Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam. Mütecanis yemeğe el uzatırken kah sağdan kah soldan alıyordu senin tabağının içine giren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kaşığı yemeye çalarken veya elini lokmalarla uzatırken şu şekilde uzatıyor, üç parmağını kıvırıyor, yemek yedikten sonra da Abu Kevser fışkırtan o parmaklarını mübarek ağzına sokuyordu. Senin lokmalarının içine giren Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam, o ümmetinin içine böylesine, eğer tabir kendisine karşı nezaketsizlik gamzetmiyorsa, ediyorsa beni bağışlasın balıklamasına ümmetinin hayatı içine girmişti ve onun sadık dostları da böylesini onunla camdan ala kadar olmuşlardı. O her şeyimizle ala kadar, her şeyiyle ala kadar olma mecburiyetinde olduğumuz bir peygamberin karşısında bulunuyoruz. Her şeyimizle ala kadar. Buradan ta ahiretteki durumumuza kadar, bezleri içinde annesinin sadıka ve mastuka olan annesinin Seyyidettine Hazreti Amine'nin müşahede, beyan ve ikrarına göre bezleri içinde depinirken, daha çocukluk suyu vücudundan gitmeden, daha dünyaya gelişinin dakikalarını yaşarken, kulağını ağzına verip dinlediğinde, ne dediğini şöyle anlamıştı Süleyman Çelebi'nin beyanı Ümmeti ümmeti diyordu. Bir gün mahkeme-i kübrada ümmeti sıkışınca, Kur'an'a karşı vazifesini yapmamış olmanın altında sıkışınca, herkes sağda solda nefsi nefsi derken, sırat meydana getirdiği korkunç vakumlarla binlerce insanı yutup cehenneme yollarken, o yine bir tarafta başını yere koyacak, Fatıma'yı da istemem, Ali'yi de istemem, Hasan Hüseyin'i de istemem. Onlar için bugün bir şey deme niyetinde değilim. Ümmetimi isterim, ümmetimi isterim demek suretiyle. Seninle çok yakından alakadar olduğunu gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı alaka duyma mecburiyetindesin. Yerde Allah'ın halifesi cennetin tebessüm eden çehresi, ağzından dökülen sözler, cennet kevserlerinin şelalesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bin ruhumuz olsa ona feda olsun. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kendisini anlattığı cemaatinin gönlüne girmiş ve seviliyordu. Ve benden size arz edeceğim birinci husus odur. Ariz ve Amiko'nun icraatı, bize söylediği şeyler ve hakkındaki marifet ve teklerimizin genişliği ve derinliği hususu, bunları şu anda size anlatacak durumda değilim. Sevgi, inkiyat ve inkiyat keyfiyeti şeklinde üç kademeli mevizemi birinci faslı olarak sevgi ile başlayıp size arz etmek istiyorum. Bilirsek o sultanı zişanı seveceğiz. Tanıyorsak seveceğiz. Hayatı boyunca bizim için soluk aldığını biliyorsak seveceğiz, hayatı bizim için, mematı da bizim için, bilirsek seveceğiz. Vefat etmiş dar-ı irtihal buyurmuş. Alemi berzahta biz nasıl misali levhalarda onu görüyorsak, o da temessül etmiş ruhuyla aramızda dolaşıyor. İyiliklerimizden dolayı mesrur ve kötülüklerimiz de onu dilgir ve daydar ediyor. Bunları da az buçuk vicdanımızda hissediyorsak, seveceğiz. Bir cemaat, insanlığın kaderine hükmeden bir cemaat, meseleyi bu seviyede ele almış ve doruk noktada bir Hazreti Muhammed sevgisine sahip bulunuyordu. Seviyorlardı. Ve sevginin gereği olan inkiyadı da yapıyorlardı. İnkiyadı da ondan öğrendikleri gibi yerine getiriyorlardı. Mevzunun birbirinin lazımı ve mevzumu, üç kademe halinde hakikatin yüzü budur. Az öyle Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a bir bağlılık var idi ki Urve ibni Mesud'u Sakafi Hudeybiye'de Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına mürahhas olarak gelmişti. Sonra bu adam yeniden müşriklerin yanına dönerken çok şaşkın olarak dönüyordu. Zira orada çok acip şeylere şahit olmuştu. Aklının alamayacağı, havzalasının hazmedemeyeceği şeylere şahit olmuştu. Onu Beytullah'ın kenarında elleri titrerken, heyecanla Ebu Cehillere, Ebu süfyanlara Utbelere veya Ebu Cehil o zaman ölmüştü. O gün için Mekke'de hayat olan kafirlere elleri titreyerek şu sözleri naklettiğine şahit oluyoruz. Ey Kureyş cemaati! Beni dinlerseniz Hazreti Muhammed'le mücadele eden vazgeçiniz. Hazret demiyordu o hazrete. Çünkü Müslüman değildi. İslam'a girmemişti. Hazret demiyordu. O sultanın inşanı hakkında benim tazimkar ifadem. Onunla mücadele etmeyiniz, vazgeçiniz. Ben Kisra'nın sarayında bulundum. Sasani hükümdarlarının sarayında bulundum. Ben Hireklüs'ün sarayında bulundum, Roma imparatorlarının sarayında bulundum. İnanın hiçbir cemaatin, Hz. Muhammed'in cemaatinin kendisine tazim yaptığı gibi tazimine şahit olmadım. Ben orada gördüm ki, biri eline abdest suyunu dökerken elinden ayrılan su damlaları yere düşmesin diye binlerce avuç üşüşüyor o suya, ve sonra yere damlamak üzere olan su damlalarını yüzlerle, gözlerle sürüyorlar. Ben gördüm ki etrafında pervaz ediyorlar, makas saçlarında dolaşırken, kılları ağızlarıyla ve elleriyle kapıyorlar. Camilerimize kadar gelen Mu'yu Mübarek-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bütün aktar aleme başka nasıl yayılırdı? Saçından ve başından, Makasla kesilen kıllar, sahabi tarafından, cennetten gelen cevherler şeklinde bağıra ve sineye basılmasaydı her caminizde bulabilir miydiniz onu? Dünyanın her tarafına dağılan bu şeyler, sahabideki ona karşı ciddi bağlılığın, aşk ve muhabbetin, çıldırası yoğunu sevişin ifadesidir. Buğr ve i̇bn Mesud'un sözü. Ama onu gerçekten ashab arasında Arafı'nda görmek lazım, nasıl seviyorlardı? Mekke'deki meşhur müezzini, Ebu Davud'un süneninde onu takip ederken, Ebu Mahzure diyor ki ben çocuktum, çılgın ve çığırtkan bir çocuktum, Taif'e gidiyorlardı, göklerin ve yerin sultanı Taif'e gidiyordu. Ezan okudu, namaz kıldılar, ben de gür ve görkemli sesimle ezanlarını taklit ettim, alay ediyordum. Sonra o söz sultanı, sonra gönüllere hakim olan gönüller sultanı, benimle beraber bütün çocukları da çağırdı. Bize bir şeyler verdi, hediyeler verdi, ezan okutturdu. Benim sesimi çok beğendi. Bana dedi ki ben onu taklit etmiştim. Ona karşı suya bulunmuştum. Öyle gönlüme girdi ki benim, bana dedi ki seni Beytullah'a müezzin tayin ediyorum. Hayatımın sonuna kadar da o payayı atmadım. Beytullah'ın damına tırmandığım Beytullah'ta ezan okudum, Ebu Mahzure. O gün benim başımı okşadı. Sonra Ebu Mahzure'yi görüyorlar. Elli yaşında, 70 yaşında. Dizde namazda otururken öyle bir perçemi kâkülü var ki yere değiyordu, kadın saçı gibi. Dediler ki, şu kâkülünü biraz ketsen, kısalsan olmaz mı? Aman ne diyorsunuz dedi. Vallahi o Cah Resul-i Ekrem'in ali deymişti. Ben ona makas mı dokundururum diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem temas eden eliyle dahi bu kadar kendi cemaatinin kalbine girmişti. Büyük Halet Harp meydanında savaşırken o yenilmeyen İslam'ın büyük kahramanı binle savaştığı zaman durum neyse 300'e de savaştığı zaman aynı civan mertliği, aynı yenilmezliği gösteren Segidin'e Halid bin Velid. Ashabıyla beraber çok çetin saflara saldırıyor. Başından hiç çıkarmadığı bir külahı var. Bir aralık bir kılıç ucu külahına dokunuyor ve külah yuvarlanıyor. Gözü dönmüş gibi düşman saflarına külahın arkasından koşuyor. ''Ey kumandan kendini tehlikeye atıyorsunuz, ne ehemmiyeti var?'' diyor. Yıllardan beri o külahımın içinde Resul-i Ekrem'e ait üç tane kıl taşıyorum, düşmanın eline geçer diye kurttum. <gülüyor> Sakalının kılıyla gönüllerimize derinlemesine girmiş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu bir nesin sinesinden söküp atma imkan var mıdır? o sahabinin ihtişam bağlılığı içinde onun davasından onların dönmeler düşünülebilir mi? Katil gelme katibeten. Onun onlarla alakadar olduğu kadar, onunla kâmeti bailesine uygun alakadar olduklarını görüyoruz. Alakadar olduklarını görüyoruz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselamla. Zeyd ibni ve Yahubey Kubayi Pradiyallahu Anhuma. Resulü Ekram Aleyhisselatu Vesselamın ''Mübarek ayağına bir dikânın batmasındansa bizler yüzlercemiz feda oluruz, bu canımıza yedir derler.'' Bağlılık onun sadık asabında, nübüvvetine karşı ve şahsına karşı bu kadar derin, bu kadar doruktadır. Bu bir topluluk kendi içinde onun sevgisini mayalamanın neticesinde meydana gelen derin bir sevgidir, aşılmaz bir sevgidir. Vazgeçilmez bir sevgidir. Aklıma hutur ettikçe arsetiyorum. ediyorum. Amrübni As aradan yıllar geçmişti. resul Ekrem'i tanıdıktan sonra yıllar geçmişti. Afrika'da at oynatmıştı. Askeri dehâsıyla oradaki bütün küfrü sindirmişti. Ve sonra da siyasi dehâsıyla İslam düşünce, İslam kültür ve harsının oturmasına çalışmıştı. Amrübni As'ı düşündüğümüz zaman, ben düşündüğüm zaman, Rasyonel bir insan aklıma gelir, aklıyla, mantığıyla işin içinde bir insan aklıma gelir benim. Ama vefat ederken o büyük sultanın Resul-ü Ekrem'e karşı alakasına bakın. Bir tarafındaki çığının bir yerinden bir şey çıkarmaya çalışıyor, ölüm pençesine atmış, son soluklarını döşek ve yastık yutarken, o alabildiğine bir heyecan içinde çıkından bir şey söküp çıkarmak istiyor oğlu, o müttaki, o zahid, o takva sahibi Abdullah, babacığım nedir o telaşın, o endişen? Oğlum şuracığımda Resul-ü Ekrem'in taşıdığı bir mübarek vücudundan aldığım bir iki tane kıl var. Ben her sıkıştığımda onu dilimin altına alıyordum. En ciddi imtihanı veriyorum. Hayat perdesi kapanıyor, ahiret perdesi açılacak. Rabbimin huzuruna giderken, onun sakalından koparılan bu mübarek tüylerin, dilimin altında olmasını arz ediyorum, onun için uğraşıyorum, diyor. Rasyonel insan, aklı azlediyor Hz. Muhammed karşısında, sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bağlılığını akıl döndürecek şekilde ve ifade ediyor. Nasıl mayaladılar bu sevgiyi? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı topluluklarının dışında düşünmediler. Aziz Müslüman siz de öyle düşünmeyin. Biz şurada konuşurken, benim kulak tırmalayıcı sesime gelmeyebilir. Fakat geleceğin peteğini hazırlayan, bu cemaat içinde duygularıyla çok duru cemaatin heyecanına gelebilir. Her fert kendi yanında resul Ekrem'e bir yer hazırlasın. 20. asırda yeniden bir diriliş var, yeniden bir varoluş var. O nurlu elleriyle ve yübünlü bir arı gibi bu peteği örüyor ve nesş diyor? Bunu gelecek nesiller görecektir. Siz de yanınızda ve yönünüzde yer verin Resulullah'a. Muhaverelerinizde yer verin Resulullah'a. Gelecek nesillerin dimanı onu ancak öyle aşılayacaksınız. Yollar ona uğramadan Allah'a varmadığını anlatacaksınız. Ona uğramayan yolların cennete gitmeyeceğini anlatacaksınız onun adıyla olmadıktan sonra Kevser Kadeh'lerinin işlemediğini anlatacaksınız. Ona müracaat edilmeden sırattan bahsedilemeyeceğini, terazinin harekete geçmeyeceğini, mahşerde hesap vassının açılmayacağını, ahkemül hakimin olan Hazreti Allah, ben de şunları bağışladım demeyeceğini düşüneceksiniz, aranızda yer vereceksiniz, yer vereceksiniz ki aranızda olsun. Bir gün bütün heyecanıyla mahşere ait bir tabloyu bize anlatır ve der ki o gün ben ümmetime Kevser'den elimle, cennet Kevser'lerinden, ırmaklarından elimle su vereceğim. Sahabi pür heyecan sorar, öyle inanmıştır ki o su vereceğim derken, ta ahiretten uzanan elde kadeh, o kadehi dudaklarında görür sahabim. Kadeh'in silüeti hayalinde hemen canlanır onun. Ya Resulallah ümmetini nasıl o kadar cemaat içinde tanıyacaksın? Ben benim ümmetimi tanırım. Vurren muhaccelin ben ümmetimi tanırım. Zira onların alınları beyaz, elleri bembeyaz nurdandır buyurur tanırım. Abdes ağzalarını yıkadıklarından ötürü ele ayağı beyaz atlar gibi tanırım ben ümmetimi. Sizin alnı beyaz, ayakları beyaz veya beyaz olmayan atlarınız olur. Nasıl onları tefrik edersiniz, tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım. Yani müracaat edenleri tanırım. Yani bezmime girenleri tanırım. Yani münasebet kuranları tanırım. Yani derin alaka duyanları tanırım. Yani cemaatleri içinde, aileleri içinde, Ferden ve cemaaten yanında bana yer verenleri tanırım, bunun manası bu idi. Muhammedi bir gönülle yaşayacaksın. Sağında, solunda kainatın fahrına yer vereceksin. Ve o da orada seni tanıyacak. Bu bir taarüftür. Sen onu tanıyacaksın, o da seni tanıyacak. Bu sevgidir aziz Müslüman. Rabbim, arizvâmi karz etmedim. Kırık kırpık bir iki misaliyle intikal ettirdim, bu kadarcıyla dahi gönüllerimize Hazreti Muhammed aşk ve şevkini tutuştursun, mürde gönüllerimizi bununla ihya etsin. Bizim dirilişimiz ancak onun sevgisiyle bu ona olacaktır. Ama seviyorsak, karşısında el pençe divan duracağız. Kur'an öyle diyor. Varsa alakamız, itaat ve inkiyat edeceğiz. Varsa alakamız, ona itaat edecek ve ağzından çıkan sözleri harfiyen yerine getireceğiz. Varsa sevgimiz, onu kapımızdan boş çevirmeyeceğiz. Varsa sevgimiz asarına karşı saygılı olacağız. Geride bıraktığı harsa ve kültüre karşı saygılı olacağız. Varsa sevgimiz, Cennetimizin ve saadetimizin teminatı olan bu zatla hayatımızın sonuna kadar, alakadar ve münasebetler olmaya çalışacağız. Varsa sevgimiz, sevginin gereği budur, ben size sevmiyorsunuz diyemem. Rabbimden niyaz ediyorum ki, sizin gönüllerinizi O'nun aşkıyla, muhabbetiyle meşbu ve meşgul kılsın. Dirilişimizin şartı evveli olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bize, Büyük kâmetine uygun tanıma lutunu bahşeylesin ve tanıttırsın. Ama aziz Müslüman, o tanıma ve sevginin bir neticesi bir lazımı vardır. Kainatın fahline inkiyat edeceksiniz. Onu her şeyin üstünde tutacaksınız. Sözlerine lağügü her gibi ağırlık vereceksiniz. Beyanatına karşı saygılı olacaksınız. Arkadaki izlerine karşı saygılı olacaksınız. Şu vahşet zar olan çölde katiyen inanacaksınız ki, sahili selamete çıkacak olanlar ancak adım badım onun izini takip edecekler olacaktır. Binaenaleyh, ona karşı saygıyı, ona karşı tazimi gönüllerde abideleştirecek ve teker teker her ferdi ona dilbeste haline getirecek. Gönül vermiş ve bağlanmış haline getireceksiniz. Bu noktada da size bir kısım misaller intikal ettireceğim. İn kuntum tuhibbun Allah fettebi'un. Allah'a sevginiz varsa bana itiba edeceksiniz. Zaten itiba etme mecburiyetindeyiz. Zira Kur'an diyor ki Ennebi yu evla bil mu'minina min enfusihim ve azvajuhu ummahatuhum. Nabi müminlere nefislerinden daha aziz, daha evladır. Onu canlarından daha artık tutarlar. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan diyor ki, annelerinizden, babalarınızdan, kardeşlerinizden, evlatlarınızdan, zevcelerinizden, aşiretlerinizden daha fazla sevmedikten sonra başınıza gelecek bela ve musibetleri bekleyin diyor. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan yine diyor ki, onu gerçek seven bir cemaatin, Olvima hayatlarını temsil sadedinde, tasvir sadedinde. Sen o cemaat içinde baba, anne, kardeş, aşiret dahi olsa Allah ve Resulullah'a karşı çıkan bir cemaatla münasebet içinde bulunan bir fert göremezsin. Allah ve Resulullah'la alakası olmayan kimselerle münasebet içinde bir fert göremezsin demek suretiyle. Onunla alaka ve münasebetin Dinde çok mühim bir rükün olduğuna Kemali hassasiyetle parmak basıyorum. Onu birinci kabul edeceksiniz. Ennebi yu'la bil mu'minina min enfusihim. La yu'minu ahadukum hatta akuna habbe ileyhi min walidihi wa waladihi wan Sahih hadis de herhangi biriniz iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, aile fertinden, anne babasından bütün insanlardan daha artık tutmadıktan sonra bu Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın inşallah gelişsin içimizde gelişmesi gerekli olan sevgi, alaka ve temenna durma keyfiyetin arz ettiğim gibi onu her haliyle aramızda daima farz etmek ve düşünmekle bu tesis edecek ve gelişecektir. Ondan bahsedilmiyorsa bir hanede ondan bahsedilmiyorsa bir cemaatte, ondan bahsedilmiyorsa bir irfan yuvasında, bir talim yuvasında, Hazreti Muhammed'in bilinmesine imkan yoktur. Neslimizin içinde alabildiğine azgınlaşmış, alabildiğine taşkınlaşmış bir kısım kimseler vardır. Ama bunlar ilmin ve irfanın gereği olarak Hazreti Muhammed'e düşman değildirler. Belki bunlara Hazreti Muhammed'i tanıtamadık sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıtamadığımız için inkiyada davet, et, davet etme imkanını bulamadık. Tanıtamadığımız için doğruluğa çağıramadık. Sahabi arasındaki bir çocukta bu mevzudaki hassasiyete dikkatinizi rica edeceğim. Baba hassas, evlat hassas. Fahri kainat efendimiz aşina gönül arıyor. Hakkı kendilerine anlatacağı aşina gönül arıyor. Tam 13 sene hacca gidenlerin bildiği adam, tepe manasına gelen akabelerde, vadilerde dolaşmak suretiyle aşina gönül arıyor. Gördüğü her kabilenin yanına koşuyor, kendisine bakan her kabileye içini döküyor ve ne olur bana destek olun, zahir olun, arkacı olun da ben de Rabbimin dinini neşredeyim diyor. Yüz kabilenin yanına uğruyor. Yüz kabileden hitap görüyor. Yüz kabileden cennet kevserlerinden üstün olan o zülal gibi sözlerine mukabil tükürük görüyor. Yüz kabileden onların başlarını gayyadan kurtaracak o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başına toprak yiyor. Yüz kabileden başına taş saçılıyor. Yüz kabileden kovuluyor ve tar ediliyor. Kendi Hazreti Ayşe tarikile meseleyi bize intikal ettirirken taşradan gelmiş bir kabilenin yanına gittim. Gençler beni dinlemediler. İtib ettiler. Yok mu Allah'ın başka peygamber olarak göndereceği insan dediler. Kalbim kırık ve gönlüm mahzun döndüm. İki müblün bir yaşlı gözüme ilişti. O kabileyle beraber Mina'ya kadar gelmiştim. Belki şu yaşlı beni dinler dedim, Ak sakallıydı, beyaz tenliydi. yanına sokuldum, içinde ne koktuğunu, neyin dönüp durduğunu bilemiyordum. Ona dedim ki ahirete eğilmiş, sağa sola iniraf etmeden oraya doğru süratle koşan o yaşlıya dedim. Ne olur dedim bana arka çık, bana zahir ve yardımcı ol da Rabbimin dinini neşredeyim. O ihtiyar bana dedi ki, yerinden kalkacak hali yoktu, başından savulup gidiyor musun, gitmiyor musun, yakandan tutarsam sana şöyle yaparım, yok mu Allah'ın başka peygamber göndereceği insan? Ve arkadan da kızıl saçlı amcam geziyordu, kime bir şey anlatabildiğim ümidine veya endişesine kapılırsa, yanına sokunuyor o kalbi ifsat ediyordu, sakın bunu dinlemeyin diyordu. Ve orada da yine belirdi, şeytanın vazifesini yapıyordu. O yaşlıyı tebrik etti, dedi ki, eğer Mekke'de senin gibi üç beş tane akıllı olsaydı, bu arkasında mecrunları toplamaya imkan bulamayacaktı, dedi. İşte böylesine yıkılmışlık içinde, haşa o ümidinden hiçbir zaman bir şey kaybetmedi. Fakat nereye teveccüh ederse Rabbim imtihanla karşısına çıkıyordu. O da bütün bu imtihanlarda pekişiyor ve kuvvet kazanıyordu. 12. sene ve 11. senesi, Bise seniyenin Zuhulden dolayı beni mahzul görün. 5-6 kişiyle Medine'den gelmiş Ansar'la karşılaştı. İşlerinde Ebu'l-Heysem-i Teyyihani, Esad i̇bn Zürare de vardı. Bunların ikisi sizin aranızda gördüğüm bu delikanlar gibiydi. 15-16 yaşlarındaydı. Müverrihler bize vakayı tereddütle anlatıyorlar. İlk biat eden Esad ibn Zürare miydi, Ebu'l-Heysem-i miydi? Efendimiz bu Medineli altı kişiye de anlattı. Dinlediler. Aralarında pazarlık başladı. Efendimiz diyordu ki, beni himaye edeceksiniz. Rabbim de sizi cennetine koyacak. Kevser'in başına götürecek. Bu pazarlığa tamam diyorlardı. Böyle bir şeye tamam diyorlardı, Seyyidina Hazreti Abbas, Efendimizin o sadık amcası. Yanı başında o cemaata diyordu ki, biliyor musunuz neye biat ediyorsunuz? Siz bu zatın elini sıkıyorsunuz, iyi bilin de öyle bağlanın, sağlam bağlanın. Siyahı ve sarıyı karşınıza alıyorsunuz, Habeşli'yi ve Romalı'yı karşınıza alıyorsunuz. Ciddi bir kavgaya girişiyorsunuz, sizin için ciddi bir kavga hazır demektir cihana karşı ilanı harp ediyorsunuz, diyordu. Belki tereddüte düşenler olacaktı. Ya Esad İbn-i Zürane-i Ebu'l-Heysem-i ya 15-16 yaşında bir çocuk, yerinden ok gibi fırlıyor, Resul-i Ekrem'in ellerine abanıyor, yüzünü gözünü sürerken, yahu şu adama ne diye biat etmiyorsunuz, diyor. Endişe ediyor, belki oradaki yaşlılar, hayata müptele olanlar biat etmez diye. Bir ok gibi yerinden fırlıyor ve Resul Ekrema e bir at ediyor. Aradan yıllar geçiyor. Kendindeki o düşünce, o ruh, o anlayış evladına döylenmiş, aile fertlerine döylenmiş. Aradan 13 14 15 yıl geçiyor. Mazi yazarları bize naklediyorlar. Saadet hanesinde otururken bir gece uygun olmayan bir saatte kapısının vurulduğuna şahit oluyor. Kapıyı açtırıyor bevvabına. Aç bakalım kapıyı diyor. Kapı açılınca ince, narin, zarif insan, Seyyidina Ekber, Hazreti Ebû kapının önünde durduğu görülüyor. Fahri Kâinat Efendimiz'in kayınpederi, pederi, i Sıdk-ı Vâsadda Kâbih sözüyle tebcil edilen, Garda beraber Resul ü beraber bulunan, ve dünyada çok defa Ömer'le beraber elinden tutup da cemaatın karşısına çıktığında, orada da böyle haşrolacağız diye iltifat etti insan. Kapının önünde upuzun durduğunu görüyor. Ya Ebu Bekir bu saatte buraya gelmenize vesile nedir? Ebu Kuhafe'nin oğlunun ruhu sana fedolsun ya Resulallah! Evde yiyecek bir lokma kalmamıştı, verdik hepsini, yiyecek bir lokma kalmamıştı. Bari peygamberin evi dedim, acaba orada bir lokma bir şey bulur muyum, bir lokma bir şey bulayım diye buraya kadar geldim. Buyur hele şöyle otur da bakalım diyor. Kapı kapanıyor, oturuyor iki sadık dost, senelerce evvel mağarada da Sevil Mağarası'nda da öyle oturmuşlardı. Senelerce evvel Mekke'nin bir sokağında, peygamberliğimi kime anlatayım derken elini göksüne vurmuş, yanında yine öyle oturmuştu. Ve senelerce evvel hicret ederken o uzun yolu Mehalik'e katlanarak beraber kat etmişti. Bu defada yanında evinin içinde daracık hücrede beraber oturuyorlar. Biraz sonra kapının tokmağı yine kapıda ses çıkarıyor. Ve yeniden emirle kapıyı açıyor. Manevi yapısı gibi maddi yapısı da uzun olan Ufuzun Ömer. Makamı cennet olsun Ömer. Kevserlere sultan olsun Ömer, kapının önünde, kaddi bükülmüşlük içinde bekliyor. Ya Resulallah içeriye girebilir miyim? Ömer'e de iltifat ediliyor. Ömer de buyursunlar içeriye. Bu saatte seni buraya getiren neydi ya Ömer? Ya Resulallah açtım, her şey verildi, evde bir lokma yoktu. Bari Resulullah'ın hanesi dedim, buraya kadar geldim bir lokma bulabilir miyim?" dedim. Dolayısıyla edeyim. size açlık ve sefalet tavsiye etmiyorum. Gerçekten inanmış ve hakka dilbeste olmuş insan, inandığı davanın ikame uğruna, tek lokmaya muhtaç hale gelinceye kadar her şeyini veriyordum. Onları bu hale getiren keyfiyet de bu idi. Hele oturun bakalım, diyor. Birkaç dakika oturuyorlar, Sonra bir Ümit Kıvılcım'ı Efendimiz'in dimağında beliriyor. O gün ikindi vakti veya öğlen vakti geçerken, ebul Heysemit Teyyaheli'nin bağının yanından, bağda bir kısım hurmalar görmüş. Ebu'l-Heysem'in evine gidelim de uygun olmayan bu saatte. Hepimiz ziyafeti ondan isteyelim, zira sizin aç olduğunuz gibi ben de açım dünden bu yana. Beraber üçümüzün de karnını gidip orada doyuralım. Ebu el-Heysam akabede bütün tehlikelere göğsünü gerip 16-17 yaşındayken efendimizin elini sıkan ok gibi fırlayıp evet ya Resulullah diyen bütün tehlikelere de evet ölüme davet hayata davet memata davet ya Resulullah cehennemleri göğüslemeye evet ya Resulullah Ebu el-Heysam şimdi Olgun meyveler vermiş bağı gibi, o da olgunlaşmış. Olgunlaşmış bir de olgun meyve vermiş. Kendi çocukluğuna yakın yaşta oğlu var şimdi. Kapının önüne gidiyor üç aziz misafir. Kapımıza gelselerdi keşke canımızı verseydik. Üç aziz misafir Ebu Leysam'ın kapısının önünde. Ömer gürsesiyle kapının tokmağına dokunuyor ve sesleniyor Ebel Leysam. Çocuğun ruhunu Ömer'in sesi öyle ki, sokakta Resulullah'la beraber Ömer'i görüyor. Camide ön saflarda Ömer'i görüyor. Resul-i Ekrem nereye giderse Ömer'i beraber görüyor. İçinde Ömer'e karşı öyle bir alaka var ki, Gece geç saatlerde, Yarı uyku, yarı uyanık yatağında Ömer'in sesini duyunca, Baba Resul-i Ekrem'in ikinci adamı kapının önünde. Oğuz yat, bu saatte Resul-i Ekrem'in arkadaşı olur mu? Ömer olur mu der, birkaç dakika sonra da o ince, o narin sesiyle insanın içinde bam teline dokunuyor gibi inilti meydana getiren sesiyle Ebu Bekir'in sesi kapının önünde duyulur. Ebel Heysem, baba Aleyhi Ekrem'in kayınpederi, bahsettiğin mağaradaki arkadaşım, hicretin meşakkatli yoldaki arkadaşı geldi. Yat evladım bu saatte ne arar Ebubekir Murad'a? Bir, bir kere daha yatırır. Ve sonra Resul-i ve sellem, beşer sesini duyduğu zaman dirilen Resul-i ve sellem, bir kere daha kapımızın önünde sesini duyduğumuz zaman, dirileceğimiz Resul-i ve sellem, anne ve baba uykunun mahmurluğu içindedir. Çocuk elektrik kendisine verilmiş gibi bir heyecandır. İki temiz soluktan sonra arkadan ne gelecek onu beklemektedir. Kapının tokmağına dokunulurken, ebel heysem sesi, soru sormadan çocuğu kapının arkasına sevk eder. Baba Resulullah bize geldi, sallallahu aleyhi ve sellem. Kapı açılır, vediye-i senadan, seniye vedadan, Medine'ye tülü eden, Sultanı ı Zişan, Muhtadaibimiz, rehberi külümüz, Efendimiz, kalbimizin kuytu ve kuvveti Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam evden içeriye adım atarken görülür. Nedir acaba beş altı yaşındaki çocuğun içinde bu alaka ve bu sevginin mayalanmasına vesile olan şey, nedir bu inkiyat ve teslim, nedir bu koşma ve bağlılık? Nedir ölesiye ve deliresiye ona inkiyat, Rabbim bizi de onunla serfiraz eylesin. <gülüyor> Resulullahsız muhaverenin olmayışı, adeta hayatın her parçasında, hayat şeridinin her parçasında, her karesinde, o karanın besmelesi gibi daima adının anılması, içimizi öyle sindiriyor ki onu, veya o cemaatin için onu öylesine sindirmiş ki, her sözün mebdeyi ve müntahası o, her işin başlangıcı ve sonu o. Her meselede, muhaverede ikinci arkadaş o, üç kişilik sofrada dördüncüsü o, iki kişilik yatakta üçüncüsü o, iki kişilik seyyahatta üçüncüsü o, canlarımızın içinde ikinci bir canımız o. Bu, bu şekilde telkin edildiğinden ötürüm o da o vaziyette bütün ihtişamıyla o mahiyette bütün ihtişamıyla arz-ı ediyorum Yeni dirilişimizin en birinci emaresi ve şiarı budur. Cennet Mekan, Yıldırım Bayezid Han aleyh-i vel Hazretlerinin yaptırdığı caminin kubbesi altında toplanan cemaat, bu caminin ve o hükümdarın yönlendirilmesinde, yanlandırılmasından büyük rolü olan Emir Sultan Hazretleri ki, Ahfadi Resulullah'tandır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun işaretiyle bünyadına mübaşeret bulunan, bir caminin kubbesi altında bulunan cemaat. Eğer başınızda sizi koruyabilecek yeni bir kubbenin teşekkülünü arzu ediyorsanız, eğer ölmüşlüğünüz ve dağılmışlığınız içinden, ademi merkezi avası içinden, vücudunuzun, içtimai vücudunuzun hücrelerinin, sağa sola dağılması karşısında yeniden birlik ve beraberlik istiyorsanız bu cesetlerinize can olarak Hazreti Muhammed'i kabul edeceksiniz. Sizin içinizde birlik meydana getirmek üzere cesetlerinizi Hazreti Muhammed'i can yapacaksınız. Söz verecek, kim edecek yoluna gireceksiniz? O zaman zalam zalam üstüne karanlık geçeniz Bahar aydınlığı içinde Allah'ın lütfuyla gelecek. Haşir aydınlığı içinde çepeçevre sizi saracak. Ve bir daha inşallah kaybetmemek üzere ebedi saadete nail ve masar olacaksınız. Şu ana kadar Rabbim sizi söndürmedi. Bu milleti meydana getiren bütün tohumları çürütmedim. Filizleri soldurmadım. Civcivleri öldürmedim. Bin badireden geçirdim. Çanakkale gibi ateşten bir çemberi açtırdım. döken tabiası gibi ateşten bir çemberi açtırdım. Ege verilen büyük kavgalar gibi ateşten çemberleri açtırdım. Diliyor ve dileniyoruz, bize gerçek inkiyata giden yolu göstersin. Ona kul olduğumuzu, Mevlana gibi bir sultanın, Men, ben de şu bende ben de şu dem, ben de şu derken, kim bilir Koca Sultan ne kadar yükseliyordum. Kul oldum diyordum. Kul oldum diyordu. Adeta duyan duymayana duyursun kul oldum diyordum. <gülüyor> ben bende veser şu dem Her bendeki azat şevet şad şevet. Men şahada mazanem ki tura bende dem Her köle kölelikten kurtulunca sevinir sürur erer. Ben sen zimam Resulullah'a kaptırdığım için Hürriyetimati O'na kul olduğum için sevinç ve gıpta içindeyim. Kul oldum onam. Bu cemaat kul oldum dediği zaman hürriyete erecek. Resulullah'a kul olduğu zaman bin bir esaretten kurtulacak. Şehvetin esaretinden, kaprisin esaretinden, hırsın esaretinden, korkaklığı esaretinden, atalatın esaretinden, makam sevgisinin esaretinden tamam esaretinden pintiliğin esaretinden cimriliği esaretinden kurtulacak. Birine kul olacak ama başı arşı rahmana ulaşacak. Fakat bu arada bin türlü kulluklardan daha doğrusu sefaletlerden ve sefahatlardan kurtulacak. Rabbim sefahat ve sefaletlerimize son versin. Biz ona kul olmaya teşne bulunuyoruz. Şeref kudum buyursa içimize gelse, ümit ediyorum ki günümüzün insanı inşallah sabi gibi aynı alakayı gösterecek. En mücriminiz olan bana böyle bir davet vakı olsa ve densen ki bana seni falan yerde bekliyorum. Şu andaki ziyat odur. Bulunduğum yerden yüzümü yere süre süre yanına kadar gitmeye amade bulunuyorum. Sırtımda taşıdığım emanet bir can var. Bunu atmak suretiyle O'na vasıl olacaksam, Allah'a kasem ediyorum, kürsüden inmeden atmaya hazır bulunuyorum. Ve katiyen inanıyorum ki, Hz. Muhammed'in şu gençler topluluğu cemaati, çok ileride, bizler gibi mücrimlerin çok önünde, seve seve ruhlarını O'nun için feda etmeye hazır bulunuyorlar. Feda etmeye hazır bulunuyorlar. O da tebessümle bu manzarayı seyrediyor. Tebessümle seyrediyor. Rabbim bizi bununla serfiraz kılsın Aziz Müslümanım. İnkiyat edeceksin, İnkiyat üzerinde duruyorum. Müsaadenizle sabrınızı taşırmazsam inkiyatın keyfiyetini de arz edeceğim. Bağlanacaksın. Seni yeden o olacak. Oturtan, kaldıtan o olacak. Çeken o olacak. Götüren o olacak. Niçin olmasın ki? Sözün doğrusunu söylüyor. Ufkun berrakını ve parlağını gösteriyor. Saadetin ebedisinden söz ediyor. Gönül huzuruna dem tutuyor ve destan tutuyor. Niçin beni yetmesin ki? Nefsimin sefalet ve sefahatları içinde hür olarak yaşayıp batmaktansa zimamı ona veririm. Ona kul olur arkasına takılırım. Ve istediği gibi sürüklenir giderim. Seyyidine, Hazreti Ömer'e bakın. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem aldığı alaka tavsiyesiyle o bir gün "Lâ enta uhibbu ileyye min kulli şey'in illâ nefsi elleti beyne canbeyyâ." Mahiyetim içinde olan nefsimin dışında her şeyden daha sevgilisin. Daha çalımlı ve daha çarpıcısın ya Resulullah." der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Lâ yu'minu ahadukum hattâ ekune uhabba ileyhi min nefsihim." Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni nefsinizden de artık tutmadıktan sonra iman etmiş olamazsınız. Seni hakkıyla inzal eden veya beyanını inzal eden Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu dakikadan itibaren nefsimden daha fazla sevimlisin sen bana ya Resulallah. El ana ya Ömer, işte şimdi oldu ya Ömer buyurur. İşte şimdi oldu ya Ömer. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dersi bu denli alan Hazreti Ömer, Seyyidin Hazreti Ali'nin müşahadesiyle Hacerül Esad öperken görüyoruz. O saadetli taşı, halkın siyah taş manasını Hacerül Esved dediklerim. Saadetli taş Hacerül Esad öperken şöyle diyor: Ya Hacer. İni ağlamu annek hajar, la tenfou ve la tadr. Ve laolani râytü resulallah yubbluk, ma yubbluk. Ey taş biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan var ne de zararın var. Eğer şu gözcüklerimle resulakla sen öperken görmeseydim, vallahi sen öpmezdim ben. O öptüğü için öpüyorum.